Kuran kavramları. Hazleyen ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, Alhamdulillah ve salatu ve salam ala Rasulullah. Sevgili dinleyiciler, programı takip eden izleyicilerimizin yakın bildiği gibi, geçen hafta Kur'an-ı Kerim'de akıl kavramının ele alınmasını gündeme getirmeye çalışmıştık ve konunun tamamlanmasını bu haftaya bırakmıştık. Özet olarak, Kur'an 49 yerde akıl kelimesini kullanarak, direk akletmeyi gündeme getirir. Bunun dışında başka kelimelerle de aklı doğru kullanmanın, aklın kalple bağlantısının önemini vurgular. Kur'an aklı hep fiil halinde değerlendirdiğini, dolayısıyla aklı işletmenin, aklı çalıştırmanın Kur'an'a göre önemli olduğunu e Ayetlerden yola çıkarak değerlendirmeye çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim aklın yerinin beyin veya kafa olarak değil de gönül yani kalp olduğunu ifade eder. Dolayısıyla Kur'an'ın önemsediği akıl imanla, sevgi ile, vicdanla bağlantılı olan akıldır. Bildiğimiz gibi imanın, Vicdanın, sevginin, ülfetin yeri gönül olarak, kalp olarak değerlendirildiği için bu değerlerle irtibatı olan akıl yürütmenin kişiye dünyada ve ahirette faydalar getireceğini Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirebiliyorduk. Yoksa kafada olan mekanik aklın yani zeka dediğimiz e, dünyevi çıkarlarla alakalı e, ve imanla bağlantısı kurulmadan da sadece IQ olarak hesaplanabilen e, kafadaki aklın yani zekanın e, Kur'an açısından önemli bir vurgusunun yapılmadığını değerlendirmek gerekiyor. O önemli ağır bir imtihandır. Malın, paranın insanı azdırmaya çokça sebep olması gibi zekanın da normalin üzerinde olması, imtihanı zor olan, dolayısıyla, çokları için, afet özelliği taşıyabilen, bir olgudur. Ama gönülle irtibatı olan, vahiyle aydınlanan, akıl ise, hem dünyada, hem ahirette, kişinin huzuruna, güzelliğine, Allah'la irtibatına, sebep olacağı açısından büyük bir nimettir. Evet, aklın ifrat ve tefrit noktası çokça gündeme gelmiş. Bir taraf, akılcılığı öne çıkartıp, aklı putlaştırır, aklı araç olmaktan çıkarıp amaçlaştırırken Batılılarda bu çokça görülüyor. Determinizm diyoruz, rasyonalizm diyoruz. Akılcılığın kişileri etkilemesi ve ondan daha büyük bir değer, vahiy gibi mutlak doğruyu reddetme, kabul etmeme, en azından kendi emri altına alma yaklaşımı açısından çok tehlikeli noktalara varmış. Bunun yanında yer yer eskiden bazı felsefi akımlarda safsata dediğimiz aklı bazı yanlışlıklara düşürerek, ...onun olumsuz olduğu değerlendirmesini doğunun bazı mistik akımlarında da bulabiliyoruz. Birisi aklı tümüyle olumsuzlayıp dışlamak, ötekisi de aklı olduğu yerden çıkartıp putlaştırmak gibi iki aşırı uç var. İşte Müslüman ne aklı reddeden ne de aklı putlaştıran, akılcılığı bayraklaştıran bir yapıda olamaz. Her konuda olduğu gibi o itidali, dengeyi, orta yolu savunur. O da akıllı olmaktır. Akılsız veya akılcı olmak değil, akıllı olmaktır İslam'a göre istenen şey. Tabi akıllı olmanın durumu nedir? Bu da vahyin istikametine girip girmemesiyle, Allah'a inanıp ona teslimiyet gösterip göstermemesiyle değerlendirilir Kur'an açısından. Aklın çarpıtıcı, saptırıcı ilişkilerle bağlantısı var. Ee, İslam o yüzden akıl emniyetini muhafaza altına almak için akla zarar verecek. İçki gibi, uyuşturucu gibi, kumar gibi insanı normal düşünen bir varlık olmaktan çıkartıp Olumsuz düşüncelere götürecek, akla geçici veya kalıcı zarar verecek bu tür e, kullanımları, iptilayı yasaklamış, şiddetle tepki göstermiş. Hatta bunun yanında e, kısmen uyuşturucu özelliği ya da manevi yönüyle uyutucu özelliği bulunan, kişiyi gaflete sevk eden, aşırı eğlenceyi, hevaperestliği, e, müzik tutkunluğunu veya aşırı fanatiklik olarak algılanabilecek herhangi bir yaklaşımı, tutkuyu, İslam hoş görmemiş, bütün bunların akıl sağlığına zarar vereceği e, özelliğini öne çıkartmıştır. Evet, akla zarar verecek özellikleri e, az sonra gündeme getirmek üzere e, Kur'an-ı Kerim'de aklı kullanmanın ee, ne yönüyle ele alındığını e, görmeye çalışalım. Akletmeyi Kur'an gerçek ilim sahiplerinin niteliği olarak vurgulanır. İnsan ne kadar hakiki ilimle, vahyin ışığındaki ilimle uğraşırsa aklı kullanması o oranda doğruya gidecek. İnsanı o oranda akıl dimetiyle İlim nimeti kardeşane olarak kişinin istikametini netleştirecek ve seviyesini yükseltecektir. Kur'an bunu gerçek akıl sahipleri ancak gerçek alimlerdir diyerek ifade eder. Ankebut suresinin 43. ayetinde mal olarak biz meseleleri insanlar için açıklıyoruz, onları alimlerden başkası uygun bir şekilde akletmez der. Dolayısıyla aklını kullanmayan kişiye ne kadar bilim sahibi olursa olsun Kur'an alim demediği gibi gerçek alimlerin mutlaka aklı en uygun şekilde kullanmaları gerektiğini ifade eder. Kur'an'a göre aklın görevi araştırma, düşünme ve mutlak doğruyu hakkı Allah'ı bulmadır. Araştırmayan, düşünmeyen akıl, görevini yerine getirmemiş akıldır ki, sahibini hayvandan daha aşağı duruma sürükleyebilir. Akıl çalışmayınca görevini yerine getirmez. Sahibini de taklık, taklide, e, ataların yolunu körü körüne izlemeye düşürür. Taklit ve atalar yolunu e, akla hiç vurmadan devam ettirmek, Araştırma ve düşünmenin Baş düşmanıdır Allah Kur'an'ında taklidi Donukluğu Şiddetle tenkit edip Kınarken Araştırıcı aklı da ölmektedir Tefekkürü ibadet olarak Vurgulamaktadır İslam taklitçiliğe Körü körüne Başkalarının izinden gitmeye Şiddetle karşı çıkar Çünkü taklitçilik Allah'ın insana en büyük nimetlerinden olan aklı kullanmamak, başkalarına körü körüne uymak demektir. Modanın arka planında, gelenek ve görenekçiliğin töre zihniyetinin arka planında, körü körüne bu taklit anlayışları yatar. Kur'an, müşriklerin de akıllarını kullanıp vahye teslim olmamalarının arkasındaki Önemli sebeplerinden birinin atalar yolunu taklit etme özelliği olarak vurgular. Kur'an o yüzden e, ehli kitabı veli kabul edip onların izinden gitmeyi, onları sevmeyi yasaklar. Hadis-i şerifte ümmet ısrarla e, Hristiyan ve Yahudileri taklit etmemesi için uyarılır, nice konularda Yasaklar ee, Müslümanlara taklidi ve taklidin problemlerini gündeme getirerek e, uyarı ve dikkate dolayısıyla aklı başkalarına köle edinmeden uygun bir rotasında çalıştırmaya teşvik eder. Sevgili dinleyiciler, İslam'ı hiç duymamış, Kur'an'ı ve Peygamberimiz'i hiç tanımamış kimsenin ahiretteki durumunun ne olacağı e, eskiden de bazı insanların merakını çekmiş, yeni bazı insanlar da bu konuya e, ilgi duymuş olabiliyor. Yani diyorlar ki, e, mümin olmayan cennete gidemez, Kur'an'a, Kur'an'ın inanç esaslarına inanmayan ya da e, bir hükmünü bile olsun, kabul etmeyen kimse Kur'an'ın ifadelerine göre cennete hak kazanamayacak Allah'ın yardımından mahrum olacaktır İyi de dünyanın herhangi bir yerinde bazı insanlar varsa ki günümüzde ne kadar vardır herhalde tartışma götürür ama söz gelimi Afrika'nın veya Avustralya'nın yani balta girmemiş ormanlarında yaşayan mağara hayatını sürdüren varsa e, günümüzde e, binde on binde bir sayıda bile olmayacak e, kadar istisnai insanlar ya da tarihin eski dönemlerinde e, daha çok olmuş olabilir. E, o insanlar İslam'ı hiç duymamış olsa kendilerine İslam tebliğ edilmemiş bulunsa Kur'an'ı ve Peygamberimizin adını bile bilmemiş olsalar. Bu insanların durumu ne olur? İşte akılla alakalı e, bu soruya evvela cevap verilir. İnsan aklını kullanarak Allah'ın verdiği bu nimet sayesinde yaratıcıyı Allah'ı en azından var ve bir olarak kabul edecektir. Dolayısıyla şirke düşmeden Allah'ın varlığını, birliğini kabul edecek bir yapıdadır akıl. E, hiç İslam'la alakalı, peygamberimizle alakalı bir şeyi duymamış bile olsa Allah'ın verdiği aklı Allah'ın verdiği sağlıkta selim yapıda sürdürürse insan kesinlikle o akıl kendisine en azından bir yaratıcı varlığın her şeye kadir mutlak bir yaratıcının Allah'ın varlığını insana ne yapacak? gösterecek. Bu konuyla ilgili e, hepinizin e, bildiğini zannettiğim Hazreti İbrahim'in Allah'ı bulma akıl yoluyla başka e, tanrıları reddetme, başka yaratıcının ve insanları evirip çeviren, terbiye eden, rızık veren, gören, hesaba çekecek olan mutlak doğruları tespit edecek yaratıcı bir varlığın kim olduğunu e, aklına dayanarak bulduğunu hepimiz biliyoruz. Yani önce yıldızlara sonra aya sonra güneşe acaba bunlar tanrı olabilir mi diye bakan İbrahim Aleyhisselam e, onların e, hep geçici olduğunu ve bütün varlıklara bütün yaratıklara müdahale edemediklerini e, gördüğünden Allah'ı kendi aklıyla bulmuş ve ona teslim olabilmiştir. İşte saf, temiz aklı temsil eden İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ı bulması, Allah'ı, peygamberi duymamış insanlar için de geçerlidir. O yüzden Allah ile birlikte başka bir ilahın olmadığını akıl bulabilir, bulmak zorundadır da. Aklın asıl görevi işte bu yüce gerçeği bulmak ve ona göre yaşamaktır. Hele vahiy yardımcı oldu. Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın Resulü, Kur'an'ın izinden, Resulullah'ın izinden giden nice insanlar, akla yardım ederek, nice kitaplarıyla, sözleriyle, İslami mesajları ve tebliğleri, davetleriyle insanlara, insanların akıllarının önüne e, İslami düşünceyi, e, Allah'ın e, hükmünü ifade ettikleri halde akıl hala Bunları önemsemez, bunları reddeder, başka alternatifler aramaya kalkarsa o akıl, akıl olmaktan çıkmıştır ve e, heva dediğimiz şeytanın oyuncağı olacak e, bir tutsaklığa, bir köleliğe e, dönüşmüştür. Akıl Allah'ı bulmanın yanında Allah'a şükretmeyi de aslında hele hele vahiy e, kılavuzluğuyla kesinlikle bilecektir. Aklı ile Allah'ı bulan ve ona şükreden sıkıntıda olsa da huzurludur, bahtiyardır. Allah'ı bulamayan, aramaya bile kalkmayan e, kişi ise bollukta bile olsa yine betbahtır, mutsuzdur, huzursuzdur. Aslında gerçek akletmek, aklı kullanmak ve bilme gücüne sahip olmayanlar yani Allah'ın verdiği aklı, Allah'ın istediği şekilde kullanmayanlar, kafaları küflenmiş, kalpleri mühürlenmiş ve manevi pisliklerle kararmış olanlardır. Bilgi ve kültürleri büyük bile zannedilse, aslında onlar gerçek cahillerdir. Kur'an öyle der. Allah'ı bulamayan, aklını bu istikamette çalıştıramayan kişi, cahillerin en alt seviyesindedir. Hatta e, nice okulları bitirmiş Tahsili, kültürü, titri, makamı olmuş olsa bile değişmeyecektir. Kur'an, e, cahil kavramını hiçbir şeyi bilmeyen değil, esas bilinmesi gerekeni bilmeyen, esas bilinmesi gerekeni bilinmesi gerektiği şekilde bilmeyen, yani Allah'ın hakkını gasp eden, Allah'ı hakkıyla tanımayan kişilere bu ünvanı, bu adı verir, cahil der. Cahilliğin en problemli olanı da ancak tahsille elde edilebilecek, diplomalarla ulaşılabilecek zır cahilliktir ki bu kimse cahilliğinin de farkında olmadığı için e, halktan bilgisiz manasındaki cahillerden çok daha kötü ve alt seviyededir. Kur'an-ı Kerim işte bu cahilliği e, şiddetle tenkit eder, akl, akılları kullanmadıkları için bu tür e, kişilerin esas manada cahil olduğunu ifade eder. Bir iki ayet mahal vereyim. Zuhruf, Zuhruf Suresi'nin 20. ayeti mal olarak onların bu konuda ilmi yok. Onlar sadece atıp tutuyorlar. Zanna tabi oluyorlar der. Yine Casiye Suresi'nin 23. ayeti çok daha dikkat çekicidir. Hevasını ilah, tanrı edinen ve Allah'ın bir ilim üzerine sapıtıp kulağını ve kalbini mühürleyip gözü üzerine de perde çektiği kimseyi gördün mü? der Allah kalplerini mühürledi artık onlar bilmezler denilir Tevbe suresi 93. ayette yine Rum suresinin 59. ayetine mal olarak Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler der burada bilmeyenlerden cahillerden e, ifade tabiri e, esas bilinmesi gerekenleri teslim olunması gereken vahyi bilmeyen anlamak istemeyenler yani inanç yönü yoluyla cahil olanlardır Allahı bulmaya tanımaya kalkmayan bunu önemsemeyen e, akıl akıl olmaktan çıkmış e, bir başka zihniyete Kur'an'ın şeytan veya heva dediği tehlikeli unsurlara köle olmuştur kafirler ve müşrikler gereği gibi ve yeterince akledemeyen akletmeyenlerdir dolayısıyla bunlar kalbi duyularını bütün bütüne köreltenler kalpleri kendi yaptıkları suçlar yüzünden akıllarını kullanmadıkları yüzden mühürlenen kimselerdir Enfal suresinin 22. ayetinde maal olarak şöyle buyrulur. Allah katında hayvanların en şerlisi akletmeyen, aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Burada sağır ve dilsizler fiziksel anlamda e, bedensel rahatsızlığı olanlar değil, bilinmesi gerekeni bilmek istemeyen, duyulması gerekeni hakkı duymayan, e, dolayısıyla kalp kulağı sağır olanlar, ve hakkı söylemeleri gereken dilleri bu noktada dilsiz olarak hakkı haykırmaktan, ifade etmekten herhangi bir gerekçe ile yılgınlık gösteren yani Kur'an'ın esas dilsiz dediği hakkı konuşmayan dillerdir. Dolayısıyla bunlar Allah katında hayvanların en şerlisi olacaktır. Çünkü herhangi bir hayvanın insanlara verdiği zarar ya hiç yoktur faydalarının yanında ya çok azdır, ya da çok istisnaidir. Ama, e, Allah'ın akıl verip de, göz, kulak, dil verip de, bunları, insanların ve kendisinin hayrına kullanmayan, bununla Allah'ı, tanıma yerine, başka tanrıları, sahte tanrıları, ortaya çıkartıp, onlara kul olduğu yetmezmiş gibi, başka insanları da, o sahte tanrılara bağlamak isteyenlerin zararı hayvanların zararından çok daha büyük olduğu için Allah en şerli hayvan olarak bu aklını kullanmayan, aklını kullanmadığı gibi duyu organlarını da doğru bir şekilde kullanmama durumuna gelen kişilere atfeder bu problemi. Bakara suresi 171. ayette de bu maalde yine e, ifade vardır. Sağır, dilsiz ve kördürler de onlar o yüzden akletmezler denir. Tekrar edeyim, burada sağırlık, dilsizlik ve körlük, manevi anlamda görülmesi gereken hakkı görme, duyma, söyleme konusunda e, problemli olanların aklını da kullanmadıkları ifade edilir. Dolayısıyla akıl, olumlu ve olumsuz özelliklerle, duyu organlarla beraber uyum içerisinde çalışan ya da çalışması gereken köreltilmiş, Özelliklere beraber atıfta bulunur Kur'an'da çoğunlukla. Yine Bakara suresi 75. ayetinde maal olarak Cenab-ı Hak şöyle ifade eder. Bunlardan bir grup vardı. Allah'ın kelamını işitirlerdi de onu aklettikten sonra dile dile tahrif ederlerdi. İşte sonradan Yahudileşen insanlar için örnek verilerek bu ifade vardır. Dolayısıyla... Allah'ın kelamını, hitabını, e, vahyini duyduğu, bildiği halde onu kısmen aklını kullanarak kabul ettiği, inandığı halde sonradan tahrif eden, çarpıtan, o hakkı, hakikati başkalarına ulaştırmayan ya da e, değiştirerek ulaştıran kişilerin akıllarını, e, Allah'ın verdiği istikamette kullanmaktan vazgeçmeleri açısından e, lanete uğrayan bir özellik olarak Kur'an ifade eder. Aklın tabii ki gücü çok önemli olduğu kadar sınırı da vardır. Dolayısıyla akıl her şeyi kuşatabilir mi? Elbette kuşatmaz. E, akıl her şeyi doğru bir şekilde tanıyıp bulabilir mi? Eğer vahiy gibi bir kılavuz yoksa bu konuda da eksik ve zaafları olabilecektir. İnsan canlı olmasının bir sonucu olarak zorunlu temel ihtiyaçları vardır. Onları karşılamak için çeşitli davranışlar sergiler. Evet, bu davranışlar vücudun maddi yönünü çoğunlukla tatmin etmeye yöneliktir. Bu ihtiyaçları giderme konusunda insanı diğer canlılardan farklı kılan özelliği onun seçebilme Hakkına sahip olması yani özgür iradeye diğer hayvanların tersine sahip olması diğer varlıkların ihtiyaçlarını karşılama konusundaki davranışlarından çok daha farklı özel bir konuma götürür. Özgürce seçmek için de insan tabii ki akıl sahibi olması aklını kullanması gerekir. Yani seçme, karar verme, ortaya çıkarma gibi davranışların temeli akla dayanır. Bu özellik insanın diğer canlılar karşısında, diğer yaratıklar karşısındaki ayrıcalığıdır. O yüzden akıl sadece insana ait, insanın manevi dünyasıyla irtibatlı olan, duyu organlarıyla da ilişkili olan çok önemli bir nimettir. İmandan sonra en önemli nimet olarak genellikle akıl nimeti gösterilir. Kur'an'da akıl, düşünmek, ibret almak, öğüt almak, hidayete ermek, cehaletten kurtulmak, kainattaki ve kendi içindeki hakikatleri anlamak, gönülden kör, sahır, dilsiz olmamak için Kur'an'da aklı akla vurgu yapılmaktadır. Ve Kur'an'da akıl bu anlamlara genellikle atıfta bulunularak, belirtilir. Aklın önemi özellikle Kur'an'ın manasının, İslam'daki emir ve yasakların ve bunların hikmetlerinin anlaşılması içindir. Yani bu nimet bir aracı olarak e, araç olarak e, gayeye hizmet ettiği oranda makbul olacaktır ki, e, insanoğlunun yaratılış gayesi bildiğimiz gibi Zariyat Suresinde ifade edildiği şekilde Allah'a kul olmak, e, hakkıyla güzel, dost doğru bir nizamın e, temsilcisi olarak e, Allah'ın bildirdiği istikamette hayatını sürdürmektir. İşte akıl buna ne kadar vasıta oluyorsa Allah nazarında o kadar e, sahibini güzel noktalara götürecektir ve o oranda da makbuldur. Düşünmek, doğruyu bulup ona teslim olmak işte akıl sahiplerinin esas yapması gereken özelliklerdir. Kur'an birçok ayetinde insanları düşünmeye, anlamaya, hatırlamaya, zikretmeye davet etmektedir. Bütün bu faaliyetler bildiğimiz gibi aklın fonksiyonlarıdır. Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmek için Kur'an'ın ne dediğini anlayabilmek, neleri yapmak ve nelerden kaçınmak gerektiğini bilmek gerekir. Bu ancak akıl sayesinde mümkündür. Nasıl Allah'a kulluk edilebilir? Kur'an ne diyor, neler emrediyor? Kur'an'ı hayatımıza nasıl geçireceğiz? Bütün bu soruları akıl sayesinde e, kendi hayatımızla yaşadığımız ortam içerisinde sosyal vakıayla bağlantı kurarak ikame etmek. Ancak akıl sayesinde mümkündür. İşte bu anlamda akıllı olmak, aklı kullanıp Kur'an'ı anlamaya çalışmak Kadın erkek bütün Müslümanların en önemli görevlerinden bir tanesidir. Yoksa Allah'ın verdiği böyle güzel bir nimete ihanet söz konusu olacaktır. Emanete ihanet etmek, hainlik yapmak nasıl insanı İslam'dan dışarıya çıkartıyor, iki yüzlü nifak e, mertebesine düşürüyor ise Allah'ın verdiği en güzel emanetlerden bizi hakka ulaştırmak için Allah'ın yardımcı bir araç olarak verdiği akıl nimetinden e, gafil olmak, onu hakkıyla değerlendirememek, o emanete hiyanetlik yapmaktır. O yüzden aklımızı güzel bir şekilde ne kadar kullanabildik, aklımıza zarar verecek hususlardan nasıl, ne kadar kaçınabildik, bu ahirette hesaba çekileceğimiz hususlardan bir tanesidir. Hiçbir şey bizim değildir. Vücudumuzun herhangi bir organı da o organların çalışması da gözümüz kulağımız da bize Allah tarafından geçici bir süre emanet olarak verilmiştir. Bunların en önemlisi de e, belki akıl gibi bir nimettir. O olmamış olsa elin ayağın gözün kulağın ne kadar kıymeti olacaktı? Paran ne işe yarayacaktı? Akıl gibi güzel bir nimet olmamış olsaydı. O yüzden akıl, akıl nimetinin niye, niçin verildiğini, ne istikamette çalışması gerektiğini düşünmeli ve aklı verenin, akla esas sahip olanın, e, o emaneti bize verenin, e, emirlerinin ve yasaklarının izinden gitmeyi aklın prensibi olarak akıl değerlendirebilmelidir. Akletmek gerçek ilim sahibi olanların niteliğidir. Kur'an öyle diyordu az önce. E, mealini verdiğim Ankebut suresinde e, o yüzden ilimle aklı terbiye etmek e, onu yönlendirmek onu cilalandırıp parlaklandırmak e, vahyin ışığında onun projektörü altında e, gideceği yolu aydınlatmak e, insanın uğraşması gereken en önemli görevlerinden biridir aklın görevi araştırmak düşünmek ve gerçeği bulmaktır dedik. Araştırmayan düşünmeyen akıl görevini yerine getirmemiş akıldır ki sahibini insan seviyesine e, ulaştırmadığı gibi sahibine huzur da güzellik de veremez. Akıl çalışmayınca görevini yerine getiremez ve sahibini taklit bataklığına düşürür. Taklitse araştırma ve düşünmenin baş düşmanıdır. Allah. Kur'an'ında taklidi yani donukluğu, aklı kullanmamayı kınarken araştırıcı aklı çok yerde ısrarla övmektedir. İslam taklitçiliğe karşı çıkar. Çünkü taklitçilik Allah'ın insana en büyük nimetlerinden olan aklı kullanmamak başkalarına körü körüne uymaktır. Aslında akletme ve bilme gücüne sahip olmayanlar yani Allah'ın verdiği aklı kullanmayanlar dünyada da ahirette de e, insanların en alt tabakasına girecek ve hain damgası yiyecektir. Güzel insan olmaktan e, çıkacaktır. E, akıl bunca önemine rağmen vehim, hayal, kişisel çıkar, hevayu heves gibi, gazap ve şehvet gibi yanıltıcı duyguların etkisine kaldığı zaman... E, yeterli, yeterli bir e, performans gösteremez e, dolayısıyla akıl yanlış bir e, yerin kulu ve kölesi olmuş olur İşte onu bu tür olumsuz güçlerin tesirinden ancak vahiy kurtarabilir yoksa hayaller kişisel çıkarlar insanın içindeki şeytan gibi kabul edilecek kötü arzular e, gazap veya işte aşırı tutkular insanı e, dünyada da ahirette de e, akılsız varlıkların konumuna düşürür. İşte vahiy elinden tutmamış olsa aklın o zaman akıl kendi başına e, doğruyu da bulamaz, sahibine güzelliği de veremez. Bunun yanında bir de şeytanın vesvesesi, kötü amelleri süsleyip güzel göstermesi, akla zarar veren nice Tutkular var, tiryakilikler var, fanatiklikler var. İçki gibi, uyuşturucu gibi aklı gideren hususlar ya da aşırı zenginlik ve aşırı fakirlik gibi durumlar var. Bütün bunlar e, aklı salim olan olma, e, sağlıklı çalışabilme özelliklerinden çıkartır. Bunun yanında yine İslam'ın uygulanmadığı ortamın, Sosyal düzenin ve çevrelerin e, aklı çelen, aklı yanlış istikametlere yönlendiren, aklı çarpıtan sadece dünya veya basit çıkarlarla meşgul edip e, insanları aklını hayırlı yolda kullanmasına engel olan nice tuzaklarını gördüğümüzde e, aklın kesin kes Allah'ın yardımına, vahyine ihtiyaç duyduğunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. Selim yani sağlıklı aklın, fıtratın korunması e, zorunludur ve böyle bir aklın e, ne derece doğruyu bulup e, e, insanı o doğruya teslim ettireceği ancak vahye mi e, sahip ona mı teslim olmuş yoksa e, kendi kötü arzularına ya da dünyevi e, zararlı özelliklere mi teslim olmuş, bununla ancak e, değerlendirilebilir. Akıl yürütmenin, e, düşüncelerin insanı bazen e, yanılttığı da olur mu? Tabii ki olur. Bu e, bütün akıllılar için, hepimiz için geçerlidir. İnsanın his ve duyu organları da e, akıl gibi hata yapabilir. Söz bugüne kadar e, aklımız da bizim yanımızda olduğu halde aklımızı kullandığımızı zannettiğimiz halde nice yanlışlar, hatalar yapmadık mı? Hangi akıllı insan der ki, e, ben bugüne kadar hiç hata yapmadım, yanlış yapmadım, e, ağzımdan, e, elimden yanlış bir şey çıkmadı, bunu diyen herhalde yalan söylüyordur. E, bu yanlışları yaptığımız zaman da e, başımızda akıl vardı e, ya da gönlümüzde imanla bağlantılı olan akletme özelliği vardı. Buna rağmen hatalar yaptık. Dolayısıyla akıl kendi başına hata yapmayacak tek doğruyu bulabilecek bir özellikte de değildir. O yüzden Hz Adem'e akıl verilmiş olmakla birlikte bu yeterli kabul edilmediği için aynı zamanda bir kitap verildi, vahiy verildi. Kendisi peygamber olarak seçildi ve Adem'den kıyamete kadar bütün insanlar peygamberlerin getirdiği Allah tarafından e, e, kendilerine ulaşmış olan vahyi tebliğ ettiler. Akla yardımcı olmak üzere hangi istikamete gidecek hangi e, doğrultuda çalışacak hangi ışığın e, yardımıyla e, bu alet kullanılabilecek? İşte peygamberlerin getirdiği özellikle bunları değerlendirebiliriz. Duyu organlarımızın hata yaptığını e, rahatlıkla e, örneklendirebiliriz. Mesela fenle, psikoloji ile ilgili eserlerde görme duyusu için bir sürü hata sayılır. E, psikoloji ile bilgi, e, ilgili kitaplarda gözün e, duyuların yanılması, e, duyu yanılgılarına dair bir sürü örnekler verilir. Ee, hepimiz biliriz ki işte sıcak yaz günlerinde çölde veya asfalt yolda arabayla ya da yaya gittiğimiz zaman güneşin e, ışıklarının farklı yansıması e, sanki yolun üzerinde küçük bir gölet var bir su birikintisi varmış gibi insana yanlış gelir ya da çayın e, içindeki çay kaşığı e, kırık gibi gözükür halbuki hiç de öyle değildir ya da ee, herhangi bir çıplak gözle güneşe baktığımız zaman güneşin öyle çok büyük bir e, cisim olmadığı gibi bir algılama söz konusudur. Dolayısıyla akıl da e, bu gözümüz gibi, kulağımız gibi bizi yanılttığı, e, yanlış bilgiler verdiği nice durumlar olur. E, akla gelince e, çoğu zaman insan deliller getirerek bir sonuca vardığı halde bir anda Delillerinin tamamen yanlış olduğunu görebilir. Eskiden yaptığı doğruların nicelerinin e, yanlış olduğunu e, değerlendirebilir. Bu tür e, gerçeklere rağmen safsatacı e, filozofların dışında hiçbir düşünür, hiçbir akıllı böyle yanılma paylarından dolayı aklı terk etmeyi tavsiye etmeye kalkmamıştır. E, bu da aşırı bir e, akılsızlık olacaktır. Ama hataların neyle ve nasıl düzeltileceği konusunda e, filozofların ittifak edemediklerini biliyoruz. Bu noktada bize her konuda yardım eden, bu noktada da yardım eden e, Allah'ın yardımı aklımız içinde çok büyük çapta söz konusudur. Kur'an-ı Kerim aklın hataları için birçok kaynak zikreder. Dolayısıyla bu hatalardan arınmamız için bize yol gösterir. Bunlardan birisi insanın, ee, kesin bilgiye, hakka, hakikate, vahyin öğretisine yakın denilen temel ilme itibar etmesi gerektiği halde insanın zanna, teorilere, hipotezlere yönelmesi, ihtimalli olan, şüpheli olan şeylere sarılmasıdır. Akıl bu şekilde e, doğruyu çarpıtır veya doğruyu bulamayabilir. Kesin e, hakikat dediğimiz yakın Aynel yakin, hakkal yakin yani vahyin doğrultusundaki ilim şüpheden kurtulmuş doğru, sağlam yani kesin bilgi, doğru ve kuvvetle bilme demektir. Bunun karşısında zan vardır Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği. Zan sanma, tahmin etme, yani ihtimale göre hükmetmek. Yani kısmen içinde e, doğrular olsa bile şüphe ve tereddütün de bulunduğu doğru olduğu kanıtlanamamış, ispat edilememiş şeylerdir. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen bir şeyi doğru saymak, e, acele ve peşin yargılara saplanmak, e, bu noktada kalabalıklara ve geleneklere yani Kur'an'ın ataların yolu dediği yola körü körüne uymak aklı saptıran e, şüpheli yollardır, zan yollarıdır. Yunus suresi 36. ayette Cenab-ı Hak maal olarak şöyle buyurur. E, o müşriklerin çoğu zandan, teorilerden, şüpheli şeylerden, bilimsel zannettikleri e, ihtimalli durumlardan başka bir şeye uymazlar. Şüphesiz zan ise haktan yani ilimden hiçbir şeyin yerini tutamaz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla e, insanoğlunun yaratılması, dünyanın ortaya çıkması... Böyle uydurma şüpheli teorilere, hipotezlere dayanılırsa insanı dünyada da ahirette de nice yanlışlara götürebilecek bir yola girilmiş olur. İşte Allah'ı kabul etmeyen, ona hakkıyla iman etmeyen kimseler teori, ideoloji gibi yaklaşımlarla hep hayali şeyler vaat etmişler. Şüpheli şüpheli ihtimalli olan hususlara e, yönelmişler veya ona teslim olmuşlardır. Müslümansa e, aklının e, bile kesin olarak doğruluğuna hükmedemediği böylesine problemli ve şüpheli şeylere değil, gerçek hakka ve hakikate Allah'ın e, mutlak doğrularına e, dayanır, itimat eder ona teslim olur. Kur'an-ı Kerim e, bu konuda e, bir ayetinde şöyle buyuruyor eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz ve ancak yalan konuşurlar diyor En'am suresi 116. ayette. Dolayısıyla peygamberimiz bile insanların çoğuna uymuş olsa, kalabalıklara, çoğunluğa teslim olmuş, onların gittiği yoldan gitmiş olsa peygamberi bile Allah yolundan saptırabilirler. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Dolayısıyla... Ee, bizim gibi e, sıradan insanlar çoğunluğa uyduğu müddetçe mutlaka dalaletten kurtulamaz. Hani halkın nerede çokluk orada nokta nokta dediği şey e, Kur'an'ın En'am suresinin 116. ayetinde de çoğunluğa uyarsan onlar seni Allah yolundan saptırırlar şeklinde değer bulur. O yüzden insanlar e, ister e, yöneticileri seçerken, ister e, hayır veya şer arasında bir tercih yaparken ister e, kendilerinin teslim olacağı e, mutlak doğruyu ararlarken e, zanna tabi olmak veya çoğunluğun kalabalığın gittiği yoldan gitmek yerine akıllarını güzel bir şekilde kullanıp e, mutlak doğrunun e, istikametinde yol almalı, almalıdırlar. E, çoğu insan bazı şey e, yaptıklarını sorgulamadan e, uydum kalabalığı diye yapıyorlar. İşte e, ne kadar özgür olduklarını e, e, şu örnekten bile çıkartabiliriz. Nice insan Paris'teki filan moda evlerinin e, çizdiği kreasyonlar e, doğrultusunda giyiniyor. Kendi giysisini bile tercih edebilme, e, kendi hür iradesiyle seçebilme hakkına sahip değil. Niye? İşte Modaya uymamış olacak öteki türlü, kalabalıklardan ayrı olacak, ya halk beğenmezse ele güne karşı gibi yaklaşımlar e, aklı kullandırmayan e, kalabalıkların e, hükmüne insanı teslim eden e, bir noktadır. Yani çoğunluk cehenneme doğru gidiyorsa sen de çoğunlukla beraber cehenneme doğru mu gideceksin? Onlar haktan, hayırdan, güzellikten yüz çevirmiş olsa... E memlekette demokrasi var çoğunluğa uymak güzeldir zannederek bu zannın e, götürdüğü e, bir sürü problemlere mi boyun eğeceksin yoksa e, Allah'ın mutlak doğru dediği hükümlerine mi teslim olacaksın. Bu konuda akıl tek başına hakemlik yapamaz ama akıl da e, salim olur e, kendisini ifsad edecek problemlerden e, korur ise Allah'ı mutlaka bulacak ondan sonrasını da. Allah'ın yardımıyla e, ilahi vahiy ve peygamberi öğreti e, akla yol gösterecektir. Aklı ve düşünceyi çeldirip fikirde hataya sebep olan ikinci mesele e, kalabalıkların, çoğunlukların, e, zanların e, dışında taklittir. Az önce onu da vurgulamaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim buna işte ataların yoluna uymak diye şiddetle tepki gösterir ve müşriklerin yolu olduğunu ifade eder. İnsan aklını çelip hataya sürükleyen e, sebeplerden bir tanesi de Kur'an'a göre insanın kendi hevavi hevesidir. Yani nefsani, şeytani isteklere uyup e, kendisini o noktada hapsetmektir. Hevesler geldi mi bildiğimiz gibi gönüller kararır. Aklın üzerine perdeler çeker, çekilir, gözler görmez ya da yanlış görmeye başlar. İnsan heva ve heves dediğimiz kötü arzu ve isteklerinden, bencil e, özelliklerinden arınmadığı müddetçe e, doğru düşünemez, hakkı bulamaz. Yani akıl nefsani isteklerin işe karışmadığı bir yerde ancak doğru hüküm verebilir. Kur'an, Heva ve hevese uymanın fikri kaymaları doğuracağını birçok ayetinde belirtmiştir. Bunlardan bir tanesini söylemiş olalım. Necim suresi 23. ayet meal olarak. Bu putlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin heva ve heveslerinin arzusuna uymaktadırlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından Hidayet edici Yol gösterici gelmiştir Der Dolayısıyla kafirlerin müşriklerin Kendi nefislerinin Hevasına kötü arzularına Uyan Ve bundan dolayı da Uydurma tanrılar putlar edinen Bir özelliğe Sahip olduklarını Kur'an ifade eder Akılların Derecelerindeki değişiklik de Eksikliklerinden ileri gelir Her akıl her konuda aynı düşünmez. Hangimizin aklı hakem olacak? Bu konuda e, kalabalığın hakemlik yapması değil, hakkın hakemlik yapması, hakkın hükmüne doğru akla yön vermemiz en akıllıca yoldur. Yoksa esas itibariyle e, temel konularda akıl salim bir akılsa, çarptırılmamış, yönlendirilmemiş, hastalandırılmamış akılsa, e, onlar için yol birdir. Aklın genel olarak yolu Doğrudur, birdir ve e, bu akıl mutlaka insanı Allah'a ve Allah'ın e, hükümlerine götürecektir. Yani akılların e, doğru çalıştığı müddetçe gideceği yol sıratı müstakim olan Allah'ın vahiy ile bildirdiği, peygamberleriyle gösterdiği İslam yoludur. E, o yüzden İslam bugüne kadar e, akla ters düşen hiçbir hükmüyle e, suçlanamamış. E, ...akılla hiçbir problemi olmamış yegane dindir. Akıl e, her şeyi görüp bilemez. Dolayısıyla tek hakem değildir dedik. Mesela ölüm olayını, kabirde olanları, vahyin mahiyetini, melekleri, ahireti, e, gayb olaylarını, Allah'ın zatını akıl tam olarak kavrayamaz. Bu kapasitede yaratılmamıştır. Aklın kavrayacağı şeyler sınırlıdır. Kavrayacağı şeyler sınırlıdır. Aklı yaratan Allah'ı aklın dar kalıpları içerisinde tümüyle ihata etmesi beklenemez. Her terazinin tartacağı bir kapasite vardır. Akıl terazisinin tartabilecekleri de sınırlıdır. İnsanoğlunun her şeyi aslında sınırlıdır. Görme, orga, o, görme özelliği, duyma özelliğinde nasıl sınırlar var? E, bazı e, çok küçük cisimleri göremiyor ya da frekansı çok düşük olan sesleri işitemiyor e, olduğumuz gibi... Çok e, çözünürlüğü yüksek olan e, görüntüleri de görememe e, veya frekansı çok yüksek olanları da duyamamak gibi e, e, duyu organlarımızın sınırları gibi aklın da kapasitesi elbette sınırlıdır. O yüzden aklın faaliyet alanı bu kainat ile hatta kainatın çok küçük bir bölümü olan dünya ve dünyaya yakın e, göklerin kısmi bir bölümüyle sınırlıdır. Akıl e, gaybe ait meselelerde mutlak hakikate, mutlak gerçeğe ulaşamaz. Zaten Allahü Teala da insana böyle bir görev ve sorumluluk vermemiş, tam tersine e, vahiyle ilgili, e, e, gayplı ilgili, ahiretle ilgili, manevi olaylarla ilgili e, kendisi bilgiler vermiş, aklın bu eksikliklerini e, başka şeylerle gidermiştir. İnsan meraklı bir varlık olduğu için ölümü, ölüm ötesini, e, onlarla ilgili durumları ya kendisi yorum yapacaktır ama bu yorum yapması tümüyle hayalden, tümüyle zandan, tümüyle ihtimallerden ibarettir. İster ölüm ve ötesiyle ilgili isterse gaybla ilgili gereken tüm bilgiler aslında aklın kendi başına bulacağı hususlar değildir. O yüzden bunlar ile insanlara öğretilir. Akla düşen şey vahiyi tasdik edip İmanın kalpte kökleşmesine katkıda bulunmaktır. Gaypla ilgili meselelerde yapılan akıl yürütmelerin hiçbiri kesin doğrudur denemez. Çünkü e, akıl veya duyu organları e, gayb dediğimiz ahiret gibi manevi duyularla ilgili özellik konusunda e, hüküm verebilecek kapasitede değildir. Sevgili dinleyiciler... Akıl iki şekilde kullanılabilir. E, bu kullanımlardan birisi e, insanı dünya ve ahiret saadetine götürürken diğeri insanı dünyada da ahirette de bataklıklara e, götürür, e, hüsranda bırakır, zarar ve ziyandır sonucu. Eğer insan aklını her şeyden üstün görür, aklını tek ölçü, tek hakim, tek hakem kabul ederse bu düşünce onu küfre, dalalete ve sapıklığa götürür. Kendi nefsini, kendi hevasını, kendi aklını putlaştırmaya götürür. Aklın bu tür kullanımı Kur'an'a göre aklı kullanmamak, yani akılsız olmak demektir. Fakat aklını usulüne göre, Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde kullanırsa, bu nimetin farkına varırsa o zaman akıl sahibini e, ...mutlak doğruları, hakikati keşfetmeye... ...yani dünya ve ahiret saadetine... E, ...götürecektir. Evet sevgili dinleyiciler... E, ...aklın kalıplarını da... E, ...yer yer... E, e, ...sınırlarını aşma... E, ...egzersizleri de yapmak... E, ...durumundayız. Çünkü akıl... E, ...hele vahiyle terbiye edilmemiş... ...yönlendirilmemiş, eğitilmemiş ise... E, Toplumdaki bu tür e, akıllar e, insanın hakka, hakikate giden bir engeli de olabilir. Şunu demek istiyorum. Peygamberlere aklını doğru şekilde kullanamayan bütün e, kavimler deli demişlerdir. Peygamberimize de, diğer nice peygambere de e, aklını yeterli bir şekilde, doğru bir şekilde kullanma eğitiminden geçmemiş e, kişiler... Kendilerinin deliliklerini, akılsızlıklarını e, peygambere ait bir özellik olarak e, muhataplarına e, iftira olarak, e, hakaret olarak çarpıtmışlar, yansıtmışlardır. Dolayısıyla toplumun yeterli bir şekilde aklını kullanmadığını düşünüyorsak, bizi akıllı kabul etmelerini bekleyemeyiz demektir. Peygamberlere bile deli denildiyse, peygamberlerin izinden giden e, kişiler... E, ...deli diye itham edilebileceklerdir. Bu delilik yalnız delikanlılık anlamında e, güzel bir deliliktir. Yani e, Müslümanlar e, yer yer e, aklın bu e, yanlış çevre ve sosyal öğretiler e, ile sınırlarının daraltılması ve akla zarar getirecek... Eğlencelerle, tutkularla, tiryakiliklerle, nefsani özelliklerle akıl sağlığının yitirilmesi durumunda şuurlu Müslümanlara onlar kendi akılsızlıklarının verdiği hükümle deli diyebileceklerdir. İşte bu noktada aklı aşıp e, sevgiye, e, gönle ulaşmak e, gerekiyor. Hani davanın bir nevi mecnunu yani delisi olmak durumundadır şuurlu Müslümanlar. Sahabeyi tarif ederken tabiinin meşhur alimlerinden Hasan-ı Basri ne demişti? Siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Öylesine davalarına, dinlerine, peygamberlerine, peygamberlerin getirdiği vahye sarılıyorlardı ki siz bugünkü dünyevileşmiş özelliğinizle Onların bu samimiyetine, bu e, e, candan bağlılığına e, olsa olsa delilik derdiniz der. Ama onlar da sizi görseydi Müslüman demezlerdi herhalde derdi. O yüzden davamızın mecnun olmak e, için herhalde bizim davamızın Leyla'mızdan çok daha güzel, çok daha doğru, çok daha önemli, çok daha hayırlı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. E, Kays'ı mecnun eden deli eden e, Leyla'dan e, çok daha e, önemli ve e, hayırlı bir dava ile sevgi ilişkisinde bulunan kişiler e, mümkün ki Kays'ın gittiği yoldan ama onun gibi e, aklını tümüyle feda etme e, divaneliğine düşmeden gidebilecektir. O yüzden yer yer deliler Denilebilir ki aklın esaretinden kurtulmuş kimselerdir. Bu noktada delilik, bu noktada akıllılık genel toplumun gittiği nokta yönüyle değerlendirilir. Yoksa e, şuurlu ve vahyin istikametinde sağlıklı çalışan aklın tabii ki e, en önemli nimet olduğunu bilmek, e, akıl nimetini e, güzel bir şekilde kullanmak, deliliğe övgü sunmamak. Ee, doğru istikamette Mutlak e, güzel e, Olarak yaratan Zatın e, Aklı faydalı yarattığı e, Anlayışından e, Bunu çıkartabiliriz Evet sevgili dinleyiciler ee, konuşmamı toparlayıp e, bitirmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de hevaya uymanın akılsızlık olduğu e, ısrarla vurgulanır. Geleneğe körü körüne e, teslim olmak, kalabalıklara uymak, taklitçilik yapmak, zanna, teoriye ispatlanmamış uydurma e, hususlara, uydurma ideolojilere, insanların kendi kafalarından çıkarttıkları hükümlere teslim olmak Kur'an'a göre e, akılsızlık yapmaktır e, Kur'an peygamberlere inanmayan vahyi inkar eden insanlara akletmeyen kavim olarak e, sıfat takar Haşr suresinin 14. ayetinde ifade edildiği gibi akla e, yani aklında bağlı bulunduğu insana hem fücur hem takva ilham edilmiştir akıl doğru istikamette çalışılabileceği gibi kötü istikamette de çalışabilir e, aklı bugün e, işte eğlenceler, fanatiklikler, e, yanlış e, kurumlar, yönlendirmeler, e, cahiliye e, kültürleri e, zarar vermekte, onu çıkmaz sokaklara sürüklemektedir. Hele hele içki gibi, uyuşturucular gibi ya da aşırı e, gaflete düşüren eğlenceler, zevkü sefalar gibi bencil arzular aklı vahye teslim etmekte en önemli engellerdir sevgili dinleyiciler aklımızı kullanmak dolayısıyla e, bu kadar akıllı insanın milyonlarca e, teslim olduğu hakka ve hakikate teslim olduğu gibi e, Allah'a da sahibi ve yaratıcısı olana e, inanıp e, onun kurallarına teslim olmayı gerektirir akıllı olmak müslüman olmak demektir çünkü akıl Ahirette sahibini de kendisini de tümüyle ateşe atıp helake götürecek yola insanı götürmez. Allah aklı insana dünyada da ahirette de güzelliği bulsun diye yaratmış. O güzelliğinde ne olduğunu vahiy ile peygamberlere e, ulaştırdığı bilgiyle göstermiştir. Aklımızı vahiy istikametinde terbiye eder, yönlendirir ve bu noktada emanete sahip çıkarsak dünyamız da, ahiretimiz de güzelleşecektir. İşte bu aklın yoludur. Diğer yollarsa akla da ters düşen, insanlığa da ters düşen, dolayısıyla İslam'a da ters düşen e, yanlışlıklar, zanlar, teorilerden ibarettir. Aklımızı gönlümüzle irtibatlı imanımızla alakalı olarak kullanmaya gayret etmek için Kur'an'ı bol bol okumak, Kur'an'ın manalarını anlatan İslami eserlerden bol bol yararlanmak, Müslümanca konuşma ve sohbetleri takip etmek, e, aklı yanlış yollara sürüklememek, istikamet vermek, onu cilalandırıp parlatmak demektir. Aklınıza Tekrar sahip çıkmanızı e, tavsiye eder. Akıllıların yolu olan e, Allah'ın yoluna uymanızı e, Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ederim. Hepiniz hayırla, güzellikle kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, nimetleri hepimizin üzerine olsun sevgili dinleyicilerim. Kur'an Kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan.